Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son ayların en çok konuşulan konularından bir tanesi. Doğal olarak koronavirüsü. Bununla ilgili neler yazıldı, neler çizildi, sonuçları nelerdi, dünyada yayılma hızı neydi? Bunları bugün sizlerle konuşmayacağım. Biraz daha farklı bir pencereden bakmaya çalışacağım. İnşallah sizlere de az da olsa bir katkımız olabilir. Bu işin gidişatı ile alakalı. Biliyorum. Can tatlı. Yazık ki insanoğlu bir türlü uyanamıyor bu ölüm uykusundan. İbret almıyor. Küçücük bir virüs şimdi dünyayı mahvetti sözde. Tüm ülkeleri şu anda kasıp kavuran bir felaket var. Türkiye'nin dört bir yanında ajanslara ve sosyal medyaya marketlerdeki boş rafların fotoğrafları gelmeye başladı son birkaç günde. Salganın yayılabileceği endişesini taşıyan vatandaşlar marketlere koştu. Vatandaşlar her ne kadar önlem amaçlı alışverişe koşsa da yaşanan panik hali eleştiri konusu oldu haklı olarak. Peki ne oldu bize? Nereden nerelere geldik? Biraz bunları konuşalım. Fırsatçılar da iş başında. 6 adet kolonya 576 liraya yükseldi. Manşetler böyle. İstanbul'da çok sayıda kişi kolonya almak için kolonya satan yerlerine akın etti. Marketler, bakkallar, kolonya satış noktalarına kolonya almak için toptancılara gidenler birbirine karıştı. Şimdi manzara bu, yani karşımızda tam olarak bir panik hali var. Aslında daha önceki programları dinleyenler bugün sizlerle paylaşmak istediğim bilgileri dinlerken çok daha kolay anlayacaklar. Nedir o? Sürekli konuşuyoruz. Denge. Dengemizi kaybettiğimiz zaman nereye gideceğimizi varacağımızı tahmin edemiyoruz. Bugün de dünyayı sözde kasıp kavuran ve ülkemizde de bir vakayla beraber tespit edilen koronavirüsünde de büyük bir dengesizliğimiz var. Birileri ya virüsten ne olur koronası şu su bu suya hiçbir şekilde önlem almama gerek yok diye yeni bir dengesizlik yaparken milyonlarca insan aşırıya kaçarak ki birazdan size rakamları vereceğim diğer hastalıklardan veya diğer etmenlerden dolayı ölümler koronadan kaç katı fazla bunu düşünmeden daha doğrusu milyonlarca insan da yine aşırıya kaçıyor dengesizlik yapıyor ve efendim Nefes alıp verirken bile acaba az önce aldığım nefeste korona virüsü var mıydı diye düşünüyoruz. Haber sitelerine bakıyoruz. E, hangi önlemler alınabilir bunlara bakıyoruz. Evet can tatlı diyorum ya can tatlı. Lakin şimdi denge zamanı. Bugünkü programın sonunda tekrar sizlerle neler yapılabilir onları paylaşmaya çalışacağım uzmanların görüşlerini. Ama ilk sizinle paylaşmak istediğim mesaj bu. Denge, denge, denge. Bana ne demeye de gerek yok. Ama tam tersine tedbiri almadan bunu yapmaya gerek yokken bir taraftan da aşırı bir evhamla olaylara yaklaşıp paniğe lüzum yok. Değerli kardeşlerim, bugün çok ilginç bir yerdeyiz. Dünyada ölüm çeşitlerini biliyor muyuz acaba? Dünya Sağlık Örgütü'nün yani resmi rakamların açıkladığı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Sıkı durun. Çok önemli bilgiler bunlar, belki çoğunu ilk defa duyacaksınız, herhangi bir masal kitabından alınan şeyler değil, saatlerce çalışmanın ürünü ve resmi raporlar hepsi. Dünyada ölümler, günlük, senelik, hangi olaylardan, hangi etmenlerden ne kadar oluyor bir ona bakalım, sonra bu meşhur korona virüsüne geçelim. Ha programımızın ismini söylemeyi unuttuk size, Korona Krallığı. Nedenlerini birazdan size anlatacağım. Şimdi yemek yerken boğulma oranı dünyada kaç? Size resmi bir raporu sunacağım. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancı cisim boğazına kaçması sonucu ölenlerin sayısı yılda 800 ila 1700 arasında değişiyor. 2016 yılında 900'den fazla kişi yemek yerken boğazına bir şeylerin kaçması yani nefes borusuna... Ve nefessiz kalmış ölmüş. Geçiyorum. Trafik kazaları. Trafik kazalarında her yıl 1.200.000 kişi hayatını kaybediyor. Milyonlarca kişi yaralanıyor. 2020 yılına kadar. Bu yılın Ağustos ayına kadar trafik kazaları sebebiyle ölümlerin katlanması bekleniyor. Bununla ilgili olarak uzmanlar ve Dünya Sağlık Örgütü bunları nasıl önleyebiliriz? ...diye sürdürülebilir gelişme hedefleri ortaya koymuş. İsteyenler araştırmalara bakabilirler. Nasıl rakam? Sadece trafik kazalarında, yani otoyollarda, caddelerdeki ölümler... ...1.250.000 kişiye yaklaşmış durumda. Sadece tek senede. Ve yılan sokmaları. Onu da sizin için araştırdım. Dünyada yılan sokmasından her gün kaç kişi ölüyor biliyor musunuz? 200 kişi ortalama. Her yıl 81 bin kişi ile 138 bin kişi bu sebeplere bağlı yılan sokmasından dolayı ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamları bunlar. Yılan sokmalarının neden olduğu ölümlerin sayısını azaltma amacıyla milyonlarca dolar para harcanıyor. Peki geçiyoruz. Tütün ürünleri yani sigara dünyada. Her yıl 7 milyondan fazla kişinin tütün tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor. Sigara kullanımının dünya ekonomisine yıllık maliyeti de yaklaşık 1 trilyon 800 milyar dolardan fazla. Devam ediyoruz. Karma bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Dr. Pınar Ay hanımefendinin bir araştırması diyor ki, Endüstriyel olarak üretilen trans yağların, o zararlı yağların her yıl 540.000 540.000 rakama bakın. 540.000 kişinin ölümüne yol açtığı hesaplanmıştır. Olayın vehametine bakar mısınız? Peki bu trans yağlar nerede? Hemen söyleyeyim size. Keklerde, çocuklarımıza aldığımız kurabiyelerde, cipslerde, süt tozlarında, dondurulmuş gıdalarda. Fast foodların neredeyse tamamında, şekerlemelerde, bisküvilerde, kısacası abur cubur diye tabir ettiğimiz birçok şeyde kullanılıyor bu trans yağlar. Restola, restoranlarda biliyorsunuz kızartma yağları kullanılır ve bunlar tekrar tekrar kullanılır. Evde kullandığınız zaman en fazla iki kez kullanırsınız. Eğer çok açıksa, efendim yağımız çok fazla zarar görmediyse, hadi diyelim en fazla üç ama saatlerce... Kaynaya kaynaya kaynaya efendim, kullanıldığını biliyoruz. Burada bir virgül koyacağım. Birazdan bu ilginç e, rakamlara döneceğiz. Ama sormak istediğim bir soru var. Bugün marketlerde bir infial meydana getirildi medya tarafından maalesef. Peki kolonya satışları, antiseptik satışları, maske satışları tavan yaptı. Bir de bunun istismarcıların tarafından... Ee, nasıl kullanıldığına bakmak lazım. Şimdi böyle bir durum var. Acaba fast food'un damarlarımızı tıkayan bunca zararlı maddenin e, içeriği olan kurabiyeleri, bu fast food'u yasakladık mı kendimize? Abur cubur yasakladık mı? E, i̇nsanların, bırakın 7 bin taneymiş, 8 bin tane ölümü neredeyse 600 bin kişinin her yıl ölümüne yol açtığı o trans yağların kullanıldığı abur kestik mi? Bundan sonra ondan korkarak eyvah benim kalp damarlarım şu hale gelecek öleceğim diye biz aburcubura son verecek miyiz merak ediyorum. Yine az önce sizinle paylaştım. 7 milyondan fazla kişi sigaradan dolayı ölüyor. Şimdi dünya bununla ilgili koronavirüsüyle alakalı Açıklama üzerine açıklama yapıyor. Gözümüzün önünde 7 milyon kişi ölüyor. Düşünün 7 milyon bir senede resmi rakamlar 7 milyon kişi hepsi bunların sigara içen insanlar ve sigara bağlı sebeplerden dolayı ölmüşler. Peki bununla ilgili yasaklamalar ve tedirginlik var mı bilmiyorum. Yine yalan sokmalarından bahsettik. Koronavirüsünden virüsünden kat kat kat bir senede 82 bin kişi Yılan sokmasından ölüyor dünyada. Bunlar ortalama rakamlar. Yani günde 200 kişi koronavirüsünden çok daha fazlası. Bütün yılanları toplayıp itlaf etmek gerekiyor? Yine trafik kazaları. Her yıl 1 milyon 250 bin kişi hayatını kaybediyor demiştik. Peki sormak istiyorum. Biz araba kullanmayacak mıyız? Çünkü mantıklı düşündüğünüz zaman koronavirüsünden çok daha fazla bir potansiyeli var. Ölüm potansiyeli var. E biz zaten can tatlı dedik ve ölmek istemiyoruz. O zaman niye araba kullanıyoruz? Yani demek istediğim şu, koronavirüsünün size bulaşma ihtimalinden daha fazla ki ölümden korktuğumuz için bu bulaşmaları e, hastalık derecesinde kafamıza takıyoruz. Sizin sigara içtiğinizden dolayı, sigara içilen bir yerde bulunmanızdan dolayı veya trans yağlar içeren o fast food denilen veya abur cubur ürünlerini kullanmanızdan dolayı veya... ...hadi yüzde kaç ihtimal ki derseniz, yılan sokmasından dolayı ölme riskiniz koronaya e, müptela olmanız ve ölmeniz riskinden çok daha fazladır. Devam ediyorum rakamlara. İşte bir başkası daha. Arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre koronavirüsün görüldüğü günden sonraki 17 günde, yani Ocak ayının 7'si ile 23'ü arasında... 17 günde kanserden dolayı dünyada kaç kişi öldü biliyor musunuz? Resmi rakam, sıkı durun. 512 bin kişi öldü dünyada. 17 günde 512 bin kişi öldü. İran'da yılda, sadece İran'da 110 bin kişi kanserden ölüyor. Yani dünyada her gün 30 bin kişi kanserden ölüyor. Her sene tüm dünyada yaklaşık 362 bin kişinin boğularak hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Türkiye'de durum diğer ülkelere kıyasla aslında çok kötü değil. Ancak her sene yaklaşık 700 civarında vatandaş boğularak hayatını kaybediyor. Şimdi denize girmeyecek miyiz? Göle girmeyecek misiniz? Şimdi arkadaşlar, normal grip var biliyorsunuz. Koronanın tür değiştirdiğini, zaten koronanın seneler önce de, Görüldüğünü biliyoruz. Onu bırakın, gripten ölenlerin sayısı sadece Amerika kıtasında 28 bin kişi. 4 ayda. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayında 4 ayda. 2017 rakamı, gripten ölenlerin sayısı 25 bin. Dünya çapında, devam ediyorum, 3,5 milyon kişi alkol kullanımından, içki içtiğinden dolayı alkole bağlı ölümlerle, hayatını kaybediyor. Ve bütün ölümlerin arasında dünyada alkol sebebiyle ölüm neredeyse %10'a yaklaşmış durumda. Alkolün zararını biliyoruz. Boşanmaların sebebi olduğunu biliyoruz. Cinnet geçirmelerin sebebi olduğunu biliyoruz. Yuvaları yıktığını biliyoruz, değil mi? İnsanı küçük duruma düşürdüğünü biliyoruz. Peki koronavirüsten daha fazla insanlar 3 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. Peki neden bundan sonra içilmemesi için koronadan kat kat fazla bir tehlike potansiyeli taşıyan içkiyle ilgili herhangi bir çalışmamız yok ya da yeterince derecede yok? Sadece ülkemizde 2017 yılında 1000 kişiye yakın vatandaşımız içkiden dolayı hayatını kaybetmiş. Ona bağlı hastalıklardan dolayı. Peki önlemler nasıl? Bunları uzatmak mümkün. Biliyorsunuz kitabın ortasından konuşmak en iyisidir. Çok fazla ayrıntılı bilgilere falan takılmaya gerek yok. Zaman en değerli sermayemiz. Biz de programda olsun diye bunları böyle yayacak değiliz. Şimdi sizi farklı bir yere götürmek istiyorum. Bir yolculuğa çıkacağız sizinle. Yorumu size bırakacağım. Sanki siz bu radyo programını sunuyorsunuz. Karşınızda ben varım, vatandaşlar var. Bir tefekkür vakti. Fetih suresi. Fetih suresinde buyuruluyor ki, Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Arkadaşlar, göklerin ve yerin orduları evet Allah'a aittir. Yani Allah Celle Celaluhu emir verdiği zaman, bütün mahlukat bir ordu hükmüne geçer. Bu ordularla bazen zalim kavimleri ikaz eder ve tokatlar. Yer, gök, bilemediğimiz bütün mekanlar içinde yaratılan her şey Allahu Teala'nındır. Havada da o bakteriler de kendisinin ordusudur. Kahar Zülcelal havaya emreder. Bir bakarsanız o zayıf gözde görülmeyen havadaki küçücük maddeler canavar kesilebilir. Bugün öyle olmadı mı? Şu an dünyanın neredeyse dörtte üçüne yayılan, gözle görülmeyen bir virüsten bahsediyoruz. Adı üzerinde, bir virüs, mikroskopla ancak görünebilen cismini çıplak gözle fark edemediğimiz bir şey ve ne kadar korunursanız korunun, dünya ne kadar önlem alırsa alsın, hala şu an, efendim, krallığını kurmaya devam ediyor karşımızda sokağa çıkma yasakları var. İtalya'da üç gündür sadece eczaneler ve efendim e, alışveriş mağazaları toptan alışveriş yapılabilecek mağazalar açılıyor. Diğer her yer kapalı. yok efendim futbol maçları iptal ediliyor, festivalleri iptal ediliyor vesaire medyadan bunları görüyoruz. Ne kadar ilginç? Havada süzülen ve görmediğimiz bir şey, dünyadaki sistemi değiştiriyor A'dan Z'ye. Petrol fiyatları allak bullak oluyor, altın fiyatları şöyle. Liderler farklı e, efendim önlemler almaya çalışıyorlar. Ne kadar ilginç. İşte Allahü Teala izin verdiğinde, ol emrini verdiğinde daha doğrusu o hava öyle bir hızla eser ki Karşısında her şeyi yerle bir eder. Fırtınalar, boranlar, kasırgalar olur, hortum olur, en ağır eşyaları, tonlarca ağırlığa sahip olan tırları, uçakları paramparça eder. Bunlar yaşandı. Su da Allah'ın Celle Celaluhu bir ordusudur aynı zamanda. Allahu Teala suya emrettiğinde, bir de baktınız, o sakin, yumuşacık bakmaktan mutluluk duyduğunuz, o su bir derya olmuş, bir sel olmuş, önüne kattığı her şey yıkmış ve geçmiş. Musa aleyhisselam'a yol açan o dalgalar gibi. Peki ateş? Allahu Teala'nın yarattıklarından sadece bir tanesi. Ateşe demreder. De o birçok işte kullandığımız ateş. Bir emirle zalim kavimlerin başında söndürülmez bir bela olu verir. Karşısına çıkan her şeyi yakar ve yutar. Toprak da Allah'ın emrine bakar. Allahu Teala toprağa ve zemine emrettiği zaman o emirle beraber öyle bir coşar, öyle bir silkelenir ki en zalim kavimler bile uyanır ve ayağa kaldırılır. Bu silkelenmeyle bir de bakarsınız ki, o sakin duran, sesi soluğu çıkmayan toprak bir anda o ani depremle koca şehirleri yıkar geçer. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün ama yeter. Şu saydıklarımız gibi Allahu Teala'nın diğer mahlukları da şüphesiz böyledir. Uysal, sakin görünen, onca yaratılan şey, bir emir almaya bakar. Bir anda aslan kesilirler. Mesela çekirgeler. Allahu Teala çekirgeye emreder, bir anda baktınız, tarlaları talan etmeye başlamış. Kuşlarına emreder, zalimlerin başına ebreheler taş yağdırır. Karıncaya emreder, o firavunun sarayını yıkar. Küçücük bir sineye emreder, Nemrut gibi bir zalimi yere serer. Gözle görülmeyen küçücük bir mikroba emreder, Deccal ve Süfyan gibi dehşetli bir zalimin ciğerini söker, atar. Küçücük bir virüsüne emreden, Deccal'in kalesi olan koca bir ülkeyi dize getirir ve hizaya çeker. Yeter ki Allah Celle Celaluhu dilesin. Gelmek istediğim nokta şu değerli dinleyenlerim. Biz işin denge boyutunu görmedik, dengeli gitmiyoruz ve yine gündemde olmasını istediğim bir mevzu da şu, maalesef konuşulmuyor. Bu işten ibret almak bir insan olarak Allahu Teala'nın kudretini, gücünü bir kez daha anlamaya, tefekkür etmeye çalışmak. ...küçücük gözle görülmeyen bir virüs. Herhangi bir kas kuvveti yok, silahı, top tüfeği yok. Ama radarlarda görünmüyor. Amerika'nın, Rusya'nın bilmem... ...o füze savunma sistemlerinin arasından geçip gidebiliyor. İnsanoğluna aslında bir mesaj verilmiş olabilir. Peki, geldik Çin'e. Doğu Türkistan'la alakalı ve tabi tarihinde daha neler var ama en fazla Doğu Türkistan'la alakalı yaptığı zulümlerle akla gelen Çin bu virüs, korona virüsü nasıl çıktı? bilim insanlarının açıklamalarına göre siz de biliyorsunuz ayrıntılara girmeyeceğim yenmemesi gerekenlerin yenmesiyle ortaya çıktı ne bulursa yediklerinden ortaya çıktı Çin'de yaşayan birçok insan yüzyıllardır bu geleneklerine götürüyorlar işte bugün korona dediğimiz olay, Çin'de e, birçok insanın gayri fıtri yaşaması sonucu ortaya çıktı. Ne demek bu? İnanç yönü zaten eksik olan birçok kişinin kendi hayatlarının da Allah'ın istediği gibi yaşamamaları, fıtratlarını değiştirmek istemelerinden kaynaklanıyor. Mesela görüyorsunuz böcek yiyorlar, maymun yiyorlar, köpek yiyorlar. İşte bunların Çin'de yenmesi ve tüketilmesi fıtratı bozdu. Hatta koronavirüsünün çıktığı yerde yarası türü hayvanlarında çokça tüketilmesi bu salgın hastalığı vesile oldu diye iddialar dolanıyor. Allahu Teala, Celle Celaluhu biz insanların metabolizması için yarattığı hayvansal gıdaları zaten Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Ssalem'de bizlere sundu. Helal olanlar belli, haram olanlar bellidir. Bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'de de sayılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da birçok yerde bunları gördük. Dolayısıyla siz bunları çiğnerseniz, aşarsanız, bana ne haramdan, helalden derseniz, Fıtrata o fıtrat kurallarına karşı çıkarsanız, muhalefet ederseniz, birçok musübette çıkar. E peki neden sadece içinde oldu, neden şu ülkede veya bu ülkede yayıldı? Bunların en doğrusun Allahu Teala bilir. Acaba bizim sessiz kalmamız, havalara girmemiz, birlik ve beraberliği yitirmemiz, dünya sevgisinin ve aşırılığın Müslümanlarda peydahlanması olabilir mi acaba? Sadece kendimizi düşünüyor olmamız, daha e, açık bir ifadeyle, şımarık Müslümanlar olmamız vesilesiyle Allahu Teala'nın gönderdiği bir cesada olabilir mi? Lütfen düşünün, sadece düşünün. Bir yere varmak istemiyorum. Firavun. Firavun tek bir kişi değil. Kral. Bilmem kaçıncı şu, bilmem kaçıncı bu. Firavunlar diyelim. Peki çoğu kendini ilah etmedi mi? Peki o Firavun Kur'an-ı Kerim'de geçen kişiden bahsediyorum. Sinekle ölmedim arkadaşlar. Nemrut yine küçücük bir sinekten, böcekten ölmedi mi? Ne kadar zalim olursan ol, ne kadar kendini şöyle böyle diye taltif edersen, iddialarda bulunursan bulun, oğlunun acizliğini anlayabileceği çok örnek var. Yeter ki insan düşünsün. İşte o Firavun kendini ilan ilan ilah edinmiş. Her tarafı ilan etmiş. Gelin bana tapının yoksa sizi şuralarda yakarım böyle böyle cezalar veririm demiş. Kendi hanımına bile acımamış. Ama bir sinekle geberdi gitti. İbret almayanlar da maalesef Firavun'un torunu gibi görünüyor. Kul azmazsa Allah bela vermez sözü de var biliyorsunuz. Yani fıtrat Allah-u Teala'nın yapma dediklerini dalga geçermiş gibi haşa yapmak, bu yollarda yürümeyin dediği zaman olsun, ben kaşınmak istiyorum deyip yürümeye çalışmak. Helal dairesinden uzaklaşmak belki de en önemli sebepler arasında. Allah'ın istemediği bir yaşam tarzının böyle bir salgın ve musibete yol açması muhtemel. Bu durum elbette tüm insanlığı ilgilendiriyor. Aslında aslımıza dönmemiz için bir kez daha bizi ikaz ediyor. Bugün cehennemden, ölüm anından, imanla mı gideceğim, imansız mı gideceğim, bu korkulardan daha fazla korku duyulan maalesef bir konu olmuştur koronavirüs. Bugünkü programı yapıyor olmamın en önemli sebepleri arasında, üçüncü maddede bu vardır. Maalesef bugün cehennemden dahi, bu kadar korkulmadığını görüyoruz. Çünkü karşımızda görmediğimiz için değil mi? Nasıl o alevler, o sesler, o çığlıklar gelmediği için bize bir masal gibi geliyor olabilir. Haşa, Kur'an-ı Kerim'de yazan bir şeye iman etmemek zaten insanın imanını götürür. Ama anlayış bakımından söylüyorum. Bir kulağımızdan görüyor cehennemle ilgili şeyler, öteki taraftan çıkıyor. Kabir azabı ile ilgili şeyler bir taraftan geliyor, ötekinden çıkıyor. Ama gözle görünmeyen bir koronavirüsünden bunca insan efendim tedirgin olabiliyor. Dün bir arkadaşım fotoğraf yolladı. İnanamadım evvela. Ya dedim bir yerde öyledir veya fotomontajdır diye. Sonra biraz vakit geçti, bir başka arkadaşım yolladı. Sonra baktım Bursa'dan Mehmet yolladı. O bu şu derken ne oluyor dedim ya bir internete bakayım. Gerçekten e, ilk başta inanamadım ama sonra gerçek olduğunu gördüm. Çok da üzüldüm. Tonlarca kolonyalar, temizlik mendilleri, maskeler, şunlar bunlar alınıyor. Bunlar elbette insanların ne kadar panik olduğunu gösteriyor. Bir de normalde panik olan insanlar yani hayatının birçok bölümünü diğer insanlardan daha evhamlı geçiren insanlar daha özen gösteriyorlar bunlara. Belki hastalıkları da ilerliyor olabilir. Burada sizlerle şu konuyu da paylaşmak istiyorum. Ne olur? Dengeli gidelim. Bilim insanlarının bize açıklamaları neyse onları yapalım. Nedir bunlar? Programın ilerleyen dakikalarında aktaracağımı söylemiştim. O kısımdayım. Lütfen iyi dinleyiniz. Sadece bunları yapmanız yeterli. Bir, eğer yurt dışına girip çıkıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? 14 gün boyunca iş yerine haber veriyorsunuz. Ben 14 gün boyunca evdeyim. Evde kimseyle muhatap olmayın. Bir sağlık kuruluşuna birkaç gün sonra gidiyorsunuz, o güne kadar maskeyle dolaşıyorsunuz, tedbir amaçlı. E, hayır ben yurt dışına gitmedim, gelmedim de. Eğer öyle bir durumunuz varsa ve evinizde yurt dışından gelmiş birisi yoksa, lütfen sadece şunları yapın. 1- Bizler zaten Müslüman insanlarız. Abdest alıyoruz değil mi? Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Necasetten taharet, hadesten taharet hem namaz kılacağımız yer ve üzerimizde bir şeyler var mı? Affedersin lavaboya gidiyoruz, biz abdest tazeliyoruz. allah Teala'nın huzuruna, değil mi? Varmak için temizleniyoruz. Ne yapacağız demek ki? El temizliğimizi daha çok dikkat edeceğiz. Affedersin burnunuzu temizlediğiniz zaman biraz daha onu hafifçe değil, sertçe yapmaya çalışacağız. Abdestimizin dışında da arada, efendim tuzlu suyla hafif Gargara nasıl boğazımızı yapıyoruz? Efendim burnumuza çekeceğiz. Hafif tuzlu suyu. Peki onun dışında ne yapacağız? Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek şeyler. Nedir onlar? En önemlisi herkesin maddi hayatına göre değişir. Tablet tablet e, ilaçları almanıza gerek yok. Keçi boynuzu tüketebilirsiniz. Çok önemlidir. Keçi boynuzunun meyvesini yiyebilirsiniz, tozunu yiyebilirsiniz veya pekmezini yiyebilirsiniz. Güvendiğiniz bir yerden alırsınız. Eğer kanınızda bir eksiklik varsa, kansızlık varsa, demir eksikliği varsa bununla ilgili zaten biliyorsunuz doğal ürünler var. Meyve sebzeleri çok daha güzel yıkayarak limonu, elma sirkesini, efendim sarımsağı ve zeytinyağını şu dönemde biraz daha fazla tüketebilirsiniz sarımsak kullananlar ağır sağlık problemleri varsa tansiyonla ilgili doktor gözetiminde kullansınlar eğer çok büyük bir probleminiz yoksa her gece yatmadan önce bir sarımsak tüketin derim e, kullandığım uyguladığım şeylerden bir tanesidir bir yemek kaşığı zeytinyağının içine bir adet sarımsağı parçalayın şöyle hiç kokudan falan rahatsız olmayın besmeninizi çekin ya Rabbi şifa senden deyin o bir yemek kaşığı zeytinyağının içine parçaladınız, sarımsağı yutun. Çiğneyebilirsiniz de. Bu, içine biraz limon sıkabilirsiniz. Peki başka ne yapabilirim? Az önce bahsettik, onu bitireyim. Bizler zaten temizliğimize dikkat etmesi gereken insanlarız. Çünkü namazımız kabul olmuyor. Elimizi çok iyi temizleyeceğiz. Tuvaletten çıktıktan sonra iyicene kurulayacağız. E, toplu taşımaların ...kullanıldığı bir zamanda yaşıyoruz. İnsanlarla tokalaşmamaya... ...dikkat edelim bu... E, ...zamanda. Dolmuştayız, otobüsteyiz... ...tramvaydayız. İlla bir yerleri... ...tutmamız gerekiyor. İşte... ...bu tuttuğumuz yerlerde... ...mikroplar, daha doğrusu bu... ...virüs olabileceği için... Yanınızda şöyle bir kolonya... ...olabilir veya antiseptik bir sıvı... ...olabilir veya hiçbir şey bulamadınız. İndikten sonra elinizi... ...ağzınıza falan götürmeden... ...mümkün mertebe... ...en yakın yerde... ...elimizi yıkacağız güzelce... ...şöyle 15-20 saniye... ...bunun altını tekrar çizmek istiyorum... ...el alışkanlığı var birçok insanda... ...elini ağzına götürürler mesela... ...siz buna çok daha dikkat edin... ...mikrop kendi kendine değil... ...en çok %80'den fazla... ...insanın elinden geçiyormuş... E ...bugün de zaten koronavirüsünün... ...en çok yayılma sebepleri arasında... ...el gösteriliyor... ...bilim insanları tarafından... O yüzden bir kez daha söylüyoruz. Mümkün mertebe. Temizliğimize dikkat edelim. Ama diyelim ki unuttuk yanımızda kolonyaydı, şuydu, buydu bilmem ne yok. Efendim elimizi ağzımıza götürmemeye çalışalım. Mesela burnumuzu kaşımak veya işte dudağımızı kaşımak, sakalımızı elimizi uzatmak gibi bundan uzak kalalım. Peki başka ne yapabiliriz? Hapşıracağımız zaman sadece koronavirüsünden falan değil... Bu bir zaten saygıdır diğer insanlara, nezakettir. Şöyle dirseğimizin tam ters istikametinde kolumuza doğru hapşurmakta fayda var eğer mendilimiz yoksa arkadaşlar. Hem başkasına saygı, bizden bir şey bulaşmasın, hem de kötü bir görüntü olmasın. Şimdi son olarak yapmamız gereken onu da sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar evinizi havalandırın. Ve çok kalabalık yerlerde çalışıyorsanız arada havalandırın mutlaka bir sirkülasyon olsun. Bazı sorular soruluyor. Uzmanların cevapladığı şeylerden istifade ederek ben de size soruyorum. Sorunuza cevap olarak maske takmanıza şu an gerek yok. Paniklemeye gerek yok. Kolonyanın 80 derece olması mikropların barınmaması veya işte değişikliğe uğrayıp ölmesi için tavsiye ediliyor. Sirkeli sular tavsiye ediliyor. Mesela evinizi sirkeyi Tek başına e, kullanmadan örneğin bir litre suyun içerisine herhangi bir deterjan falan olmayacak ama bir litre suyun içerisine şöyle üç dört yemek kaşığı sirke koyabilirsiniz. Çok da fazla kötü kokmaz. E, hijyen açısından başka bir şey bulamadınız. Bu şekilde apartmanları bilmem neyi falan e, temizleyebilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Çok güzel bir nimettir elma sirkesi. Evet havalandırma olayını da sizlerle paylaşmış olalım. Peki ne zaman doktora gitmeniz gerekiyor? Bu konuda ne olur? İyi dinleyin. Hemen benim öksürmem başladı, acaba virüs mü kaptım veya ateşim yükselmeye başladı diye korkmayın. Ateşin yükselmesi vücudumuzda bir şeylerin normal gitmediğini gösterir. Ama Allahu Teala Celle Celaluhu öyle bir mekanizma yaratmış ki, yani insanın Subhanallah diyesi geliyor biraz böyle ayrıntılar okuduğunuz zaman. Hangi olayla karşı karşıya gelirse ona karşı bir müdafaa sistemi var. İşte ateş de budur. Maalesef biz çocukluğumuzdan beri öyle evhamlı anne babalar olarak yetiştirildik ki... ...çocuk 37 dereceye geldi, 37,5 dereceye geldi, verdik efendim ateş düşürücüleri, şurupları. Bu sefer ne yaptık? Vücudun doğal ritmini bozduk. Halbuki neydi? Ateş neden yükseliyordu? Vücuttaki bazı zararlıları öldürmek için. Belli bir dereceden sonra onlar ölüyordu çünkü. Biz ateş düşürücüleri vere vere vere vere bu sefer antibiyotikleri de yanlış kullana kullana bu hale geldik. Vücudumuz dirensiz hale geldi ve işin kötü tarafı çocukluğumuzdan beri eğer biz çok fazla antibiyotik kullandıysak ateş düşürücüleri vermesi gereken zamanda değil de daha erkenden veren anneler babalar tarafından büyütüldüysek daha fazla hastalıklara yakalanıyoruz. Etrafımızda bunun örnekleri var. O zaman ne yapalım? Biz mümkün mertebe ilaç kullanmadan, paniklemeden, şu belirtiler bizde ise doktora gidelim. Bir, çok fazla öksürmek ve bunun sürekli hale gelmesi, yani arka arkaya öksürdünüz, bu değil. Sürekli öksürüyorsunuz. Öksürükle beraber eğer ateşinizin yükseldiğini görüyorsanız, ateş 38-38,5 derecelerde 39'a yaklaşıyor ve yükseliyor. Yine ağır bir halsizlik varsa bir anda bunlar başlıyorsa efendim isteksizlikle beraber nefes almada yani solunum yollarınızda bir sorun başladıysa bunlarla beraber affedersiniz idrarda bir takım değişiklikler gözlemliyorsanız bunlarla bir doktora hastaneye gitmek gerekiyor. Bugün maalesef programa girerken de son araştırmaları yapmaya çalıştım. Özellikle devlet hastanelerinde kuyruklar başlamış. İnsanlarda çok evham var. Bu e, çok önemli bir konu. İnsanın program başında hep tekrar ettim ya belki 10 defa 20 kere dengeyi şaşırdığı zaman başına neler gelebileceğini de biliyoruz. Bu koronavirüsünden daha büyük bir tehlike olur. Aman dikkat edin. Hastahanelere... E, mümkün mertebe bu belirtiler olmadan ben öksürüyorum veya azıcık ateşim yükseldi deyip ev hamlanarak gitmeyin hastahanelerde bu virüsün çok daha fazla olabileceğini sadece koronadan bahsetmiyorum unutmayın kapalı yerlerde çok fazla kalmayın bunu sizlerle paylaşmak istiyorum ve e, bugün itibariyle hala e, bazı fırsatçıların ortaya çıktığını görüyoruz Işte 40 kuruşluk bir maske bilmem ne kadara şu marka 80 derecelik efendim kolonya 3 liradan 5 liraya çıkmış gibi uzun kuyruklar oluşturuldu gibi hala bu haberler geliyor. Bir gün öleceğiz. Biz ölmemek için elimizden geleni yapsak da çatlasak da patlasak da kendi evimize İstanbul'a yetecek kadar bütün bakliyatı toplasak da biz belki koronavirüsünden ölmeyeceğiz. Az önce sizlerle paylaştım. Belki çok komik e, olarak gördüğümüz yılan sokmasından öleceğiz. Ya da yolda yürürken birdenbire kafamıza bir şey düşecek, saksı düşecek, rüzgarlı bir havada ondan öleceğiz. Yani ölüm bizi alacak. E peki ne yapacağız? Allahu Teala'nın istediğini yapacağız. Önlemimizi alacağız. Önlemimizi aldıktan sonra işimize gücümüze bakacağız. Hoca hoca alanı yapacak. Doktor doktorun yapacak, öğrenci okuluna bakacak ve bizi e, yöneten, sorumlu olan insanlarda ne var? Adı üzerinde sorumluluk var. Onların dediklerine itimat etmeye çalışacağız. Hepsi bu. Lakin şu anda bununla ilgili olarak büyük bir haksızlık yapılıyor. Şimdi bu marketlerde, toptan satış yapılan yerlerde satılan ürünler hepimizin malıdır. Şimdi birileri akıllı davranmaya çalışıp da, efendim var gücüyle bunları stoklarsa ihtiyacı olan insanlar bundan ne yapabilirler? Mahrum kalabilirler arkadaşlar. Yani bu konu çok önemli. Çok da fazla abartmamak lazım. Eğer koronavirüsünün bizi öldürmesinden yani ölümümüze sebep olmasından korktuğumuz için biz böyle hareketler yapıyorsak, Buradan ilan ediyorum. Bilimsel açıklamalar bunlar, hikayeler değil. İnanın margarin kullanmanız, inanın efendim ne olduğu belli olmayan, belgeli olmayan gofretleri yemeniz ve inanın abur cubur denilen jelatinli o şekerleri, o cipsleri kullanmanız, fast foodları tüketmeniz ne olduğu belli olmayan malzemelerle yapılan o makyaj malzemelerini kullanmanız koronavirüsünden virüsünden çok daha tehlikelidir. Şimdi onların hepsini bırakacak mısınız? Parfüm sıkmaktan veya oje kullanmaktan veya abur cubur yemekten, cips yemekten uzak kalacak mısınız? Sağlığınıza zarar verdiğini bile bile, ölüm riski olduğunu bile bile sigara içmeye devam edecek misiniz? Alkol içmeye devam edecek misiniz? Madem bunlara karşı bir şey yapmıyorsak, bu konuda da ortada gideceğiz. Abdest. İşte almamız gereken ibretlik olaylardan, derslerden bir tanesi de o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de ne buyuruyor biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur lafın gelişi söyledim. Şöyle, şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın diye buyuruyor. Peki bugün uzmanlar bize neler söylüyor? Elimizi yıkayalım, dirseklerimize kadar temizliğimizi yapalım. Hmm. Peki, her gün el, yüz ve ayaklarımız birçok yere temas ediyor değil mi? Bu temasla pek çok mikrop ve virüs, Elimize, ayaklarımıza bulaşıyor. Günde 5 defa elini, yüzünü, ayaklarını yıkamak insan olduğunu mikroplardan büyük ölçüde koruyor. Ağız ve burnunuz mikropların vücudunuza girdiği en önemli yer. Doktorlar hep ona temas ediyorlar, değil mi? Burnunuzu temizleyin diyorlar. İşte abdest aldığınız zaman Doktorların dediği gibi eliniz yıkıyorsunuz desteklere kadar burunuza da zaten temizlemiş oluyorsunuz. Mikroplara karşı korunuyorsunuz. Yüzün yıkanması. Yine bilim insanları ne diyor Dünya Sağlık Örgütü yüzden, burundan ve ağız etrafından en fazla koronavirüsü geliyor. Oralara dokunduğumuz zaman, işte Allahu Teala güzel dininde yüzün yıkanmasını da abdestin içine atmış. Zaten gusülü anlatmaya gerek yok. Her taraf temizlenmiş oluyor. Ve bunları boş verin. Başka bir şey söyleyeyim. Vücudumuzda bir statik elektrik var. Kalbimiz elektrikle çalışır. Evet, beynimiz elektrikle çalışır. İletişim küçük de olsa elektrikle olur. İşte bu vücuttaki statik elektrik dengesi öfkelendiğimiz zaman normalin dört katına çıkar. Affedersin, abdest almanızı icabetti. Cünüp oldunuz. Vücuttaki o statik elektrik dediğimiz şey tam 12 katına çıkıyor. Günümüzde bunlar nereden biliniyor? Rüyalarda değil. Kızılötesi ışınlarla dış derinin fotoğrafları çekilmiş ve bu fotoğraflarda insanın hanımıyla, kocasıyla yaşadığı o özel zamanlardan sonra statik elektrik tabakasının tamamen vücudunu kapladığı ortaya çıkmış ve yıkandığı zaman o su zerreleri o Olumsuz elektrik gerilimi alınıyor, vücut topraklanıyor o suyla. İşte gusül abdestinin getirdiği faydalardan bir tanesi. Kan dolaşımı mekanizmasını da düzenliyor abdest. Peki biz bunlar için mi abdest alıyoruz? Hayır, Allah rızası için. Ama işte kurban olduğumuz Rabbimiz Celle Celaluhu'nun hikmetlerinden, bize bahşişlerinden, lütuflarından, ihsanlarından bir tanesi. Paniğe girmeyin, paniğe kapılmayın. Çok daha fazla tehlikeleri barındıran birçok şey hayatımızda. Biz sağlığımıza dikkat etmeye çalışalım, doğru beslenmeye çalışalım... ...ama bir yandan da ibret almaya çalışalım. Vay be, işte kocaman dünya diyorum, kocaman devletler diyorum... Vay be, Amerika'ya bak, Çin'e bak ya, adamlar işte şöyle roket yapıyorlar... Burada zulüm ediyorlar, i̇şte ki kimsenin e, gıkı çıkmıyor, çünkü çok güçlü devletler. Alın size güçlü devlet. Hani nerede? Güç Allah'ındır Celle Celaluhu. Hangi güçten bahsediyorsunuz? Şu an İtalya'da 700-800'den fazla kişi koronaya bağlı sebeplerden dolayı ölmüş. Şu an sokaklarda yürüyen kişi neredeyse yok, tek dük ekonomi alt üst olmuş Almanya şöyle bir açıklama yapmış İngiltere'de şöyle şöyle olmuş hani o kocalıklar o güçler o füzeler burada bir ibret var ey insanoğlu kendine gel kafanı gözünü oynatma havalara girme Rabbini Celle Celaluhu unutma kibirlenme başka şeylere güvenme Allah-u Teala'dan başka Celle Celaluhu güvendiğin ne varsa, bakarsın bir anda gözünle göremediğin küçücük bir virüsle hayatın kararabilir. Ayağını denk al. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza buyursun. Bunu sosyal medyada, Whatsapp hesaplarında, İnsanların daha fazla korkması için, endişelenmesi için yayan insanlara da buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, ama lütfen dikkatli hareket edin. Allahu Teala'nın hangi hikmetle bunu yarattığını bilmiyoruz. Ama birilerinin zaten daha fazla evhama kapılıp da hastalık hastası olmasına da vesile olmayın. Birilerinin marketlerin daha fazla kazanması için, daha çok tüketim toplumu olmamız için, birilerinin cebini doldurması için de bazı oyunlara gelmeyelim. Fırsatçılar iş başında. Ne olur? Temiz olan Müslümanlar daha temiz olacak. Elimizi daha çok yıkayacağız. Çok fazla musafaha etmeyeceğiz, gerekiyorsa hiç. Yurt dışına gidip geliyorsak zaten iki hafta boyunca, tek bir yerde kalacağız. Çok insanla muhatap olmayacağız. Maske takmamıza lüzum yok. Maskeyi sadece çok ağır durumlarda, o ağır durum nedir? Eğer üzerimizde bu tür öksürük şu bu falan başladıysa, etrafı bunu yaymamak için yapacağız. Bunun dışında evimize un, şeker bilmem ne depolamanın bir lüzumu yok. Allahu Teala bugün, korona virüsü dediğimiz bu virüsü yok eder, dilerse ki ümit ediyoruz, dua ediyoruz ama üç ay sonra başka bir virüsü çıkarır. Tüm virüsler etkisiz hale gelebilir, bir deprem yaratır. O biter, başka bir şey gelir. Söyler misiniz? Biz bize konuşuyoruz. Eğer depremler olmasa, eğer bunca felaketler olmasa, eğer şu Son günlerde çok konuşulan, tabi bize de üzen, endişe duyduğumuz, olağanüstü hal dediğimiz, gözümüzle göremediğimiz bu virüse bağlı hastalıklar olmasa, insanoğlu çok daha fazla azmaz mı? Bazı hadislerde geçtiği gibi, zaman gelecek, insanoğlu Rab'lik taslayacak, haşa! Ben onu yarattım. Ben bunu yarattım. Şunu yaptım. Rüzgardan şunu elde ettim. Şunu da böyle yaptım. O zamanları yaşamıyor muyuz? Dünyada bu kadar haramın işlendiği, Allahu Teala'ya bu kadar isyanın olduğu, mazlumların zalimlerin ayaklarında ezildiği, Müslümanların sesinin çıkmadığı, Müslümanların sus kus olduğu bir zamanda yine de nefes alıp verdiğimizi şükretmemiz lazım değil mi? Hepinize vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Belki bildiğiniz şeyleri duydunuz ama bunları tekrarla paylaşmak istedik. Dengede giderek aşırıya kaçmadan bana ne ya koronadan ne olur ya ne elimi yıkayacağım da demeyerek... Ama elimizi 150 kez de yıkamayarak, birbirimize biraz daha saygı göstererek ve toplumun bilinçlenmesi için sadece mesajlar yollayarak, yalan haberleri yaymadan kulakkına girmeden inşallah bu imtihanı başarıyla anlamızın akıyla bitirelim. Rabbimiz Celle Celaluhundan niyazımız, her şey kendisine aittir. Canlarımız şu göremediğimiz virüsü der. Bunca madenler, havanın içinde nüfuz edenler, okyanusun dibinde olanlar, galaksilerin arasında seyredenler, ucu bucağı olmayan bilim insanlarının bile şaşkınlıkla baktığı, genişleyen evrenin içindeki her şey Rabbimiz Celle Celaluhu'na aittir. Ya Rabbi sen büyüksün, senin her şeye gücün yeter, eşin ve benzerin yoktur, doğurmamış ve doğrulmamışsındır. Ne olur? Bizleri bağışla. Günahlarımızı bağışla. Üzerimizdeki belaları kaldır. Dünyada imtihanı hafif olanlardan eyle. Ne olur? Depremden, yangından, şu afetlerden. Bugün bu virüsten, yarın belki nelerden bilemiyoruz. Ne olur? Müslümanları muhafaza buyur. Ve diğer insanların hak yola, Tek olan senin yoluna gelmeleri için ibretlerini onların kalbine ver. Ne olur? imansız gidenlerden eyleme. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.